Elhamdülillahi'l-Vahidil-Gahhar ve salatu ala muhtar ve ala alihi ve ashabihi'l-Ethar ve ala enbiya'i vel Kıymetli kardeşlerim dünyanın neresinden olursa olsun bu memleketin hangi parçasından olursa olsun şu anda bu ilim meclisine dahil olan bütün kardeşlerim olarak hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. En önemli selamı da bugünlerde büyük bir imtihanla karşı karşıya kalan İzmir'deki kardeşlerimize gönderiyoruz. Bugün elin bir hadise yaşandı biliyorsunuz orada deprem oldu. Birçok kardeşimiz çok ağır bir imtihanla karşı karşıya. Cenab-ı Hak vefat eden kardeşlerimize rahmet eylesin. Yaralılara şifalar ihsan eylesin. Şu anda sıkıntılar içerisinde olan kardeşlerimize de en yakın zamanda bir çıkış yolu açsın, bir çıkış yolu göstersin. Ve bu memlekete, bu güzel topraklara bir daha böyle bir acı, böyle bir felaket yaşatmasın. Bu felaketler de bizim biraz daha arınmamıza, akıllanmamıza çünkü ona da çok ihtiyaç var. İnşallah vesile olsun. Kıymetli kardeşlerim Hazreti İbrahim'le olan yürüyüşümüz devam ediyor. Tabi söz İbrahim aleyhisselamdan açılınca kolay kolay bitmez. Peygamberlerin zirve isimlerinden bir tanesidir. Ulul Azm diye bildiğimiz beş büyük peygamberden bir tanesidir. Ve gerçekten Kur'an'ın çok farklı boyutlarıyla bize anlattığı bir peygamberdir. Bütün peygamberler Kendilerinden önce gelene bakarak bazı mesajları alırlar. Örneği olmayan tek peygamber hatırlanacağı üzere Hazreti Adem'dir. Ancak Hazreti İbrahim böyle ortaya yakın bir yerde durur. Öncesinin mirasını alarak gelir. Sonraya da çok büyük bir miras bırakır. En son gelen de aleyhissalatü vesselam efendimizdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu işin son mühürünü basacağı için kendinden önce gelen bütün peygamberlerin mirasını anlayan kendinden önce o yolda yürüyen bütün risalet muallimlerini tanıyan tanıdığı için seven bu sözümün altını bir çizmemiz gerekecek zihinlerimizde bize de hem tanıtan hem sevdiren birisi olarak bu işin nasıl olması gerektiğini öğretti. Geçmiş bütün peygamberlerin mirasını biz aslında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'de görüyoruz. Çünkü Efendimiz onları hep gündemde tuttu. En fazla gündemde tuttuğu isimlerden bir tanesidir Hazreti İbrahim. Atam diye, babam diye kendini de ona nispet ederek çok sık bir biçimde bize bu noktada vurgularda bulundu. Ama burada zihnimizde netleştirmemiz gereken bir şey var ki bütün peygamberlerin davaları ortaktır, yolları birdir, davet ettikleri hakikatler, şeriatlerde biraz farklılıklar olsa da temel meselelerde aynıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu işin nihai halini, kemal halini bize göstererek ortaya koymuştur ve bu işten nasıl istifade etmemiz gerektiğinin yol ve yöntemini de o bize öğretmiştir. Ali serrat ve selam efendimizin dünyasında her peygamberin farklı bir yeri var. Ama İbrahim Aleyhisselam'la ortak yönler çok fazla ve İbrahim Aleyhisselam daha fazla Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'in gündeminde dolayısıyla dilinde var. Sadece birkaç şeyi ben sizlere bugün hatırlatacağım ama yeri geldikçe bu hatıralara, bu birlikteliklere, bu benzerliklere yeniden döneceğiz. Hatırlayın Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'in Hazreti Hatice'den sonra çocuğu olduğu tek hanımı, Mısırlı Mari anamızdır. O Mısırlı'nın altını da çizmemiz gerekecek. Hacer anamızın hemşerisi öyle diyelim ki aslında nereden bağ olduğu da iyice netleşmiş olsun. Mari annemizden doğan o erkek çocuğuna sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz boşuna İbrahim adını vermedi. Gündemindeydi İbrahim aleyhisselam istedi ki evinde de olsun. O ad hep anılsın çünkü o adın üzerinden çok mesaj verdi Efendimiz o günden sonra da verecekti. İbrahim meselesi gündem olunca yani oğlu İbrahim onun künyesi de Ebu İbrahim oldu. Cebrail aleyhisselam o günden sonra Efendimiz'e vahiy getirdiğinde... O künyesiyle hitap ederdi. Ebu İbrahim derdi. İbrahim'in babası derdi. Ne zaman ki İbrahim vefat etti tekrardan Cibril-i Emin eski hitabına geri döndü. Ama o güne kadar kaç kez gelmişse sallallahu aleyhi ve sellemin yanına hep Ebu İbrahim künyesiyle ona hitap etmiştir. Mesela bir hadisini hatırlayalım burada. Hz. İbrahim'e karşı duyduğu derin muhabbeti buradan daha iyi anlayacağız ve vesselam Efendimiz diyor ki muhakkak ki her peygamberin peygamberler içerisinde bir velisi vardır. Her peygamberin peygamberler içerisinde bir velisi vardır. Niye? Çünkü peygamberler aslında babaları anneleri bir olmasa da kardeş sayılan bir silsilenin devamıdırlar. Ama Efendimiz burada işi veliliğe işaret ederek yani buradaki veliden kasıt tabii ki dost her peygamberin kendi peygamberlik silsilesi içerisinde velileri vardır dostları vardır benim içerisinde velim ise o peygamberler içerisinde benim velim ise İbrahim'dir atam İbrahim'dir diyor hatta hadiste bunu söyledikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem Geçen ders o ayetin üzerinde biraz durduk doğrusu İbrahim'e en yakın olanlar ve ona uyanlar bu peygamber yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona inananlardır Allah inananların dostudur ayetini Ali İmran suresinin 68. ayetini okurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece burada değil yani inanın ki bu noktada belki onlarca hadis hatırlatabiliriz onlarca hadis okuruz dediğim gibi yeri geldiğince ben söyleyeceğim bugün sadece bu kadarıyla yetinelim ama şunu söyleyeyim siz buradan da anlayın birisi geldi sahabiden bir tanesi aleyhissalatü vesselam efendimize hitap edecek, edecekken ya hayrul beriye dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sus o ben değilim o İbrahim'dir dedi Hayrul beriye ne demek? Yaratılanların en hayırlısı. E öyle değil miydi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Adem oğlunun en şereflisi efendimizdir. Ona birçok Diğer peygamberlere nasip olmamış ayrıcalıklar, farklılıklar, özellikler, hususiyetler verilmiştir. O ahirette ilk diriltilecektir. Adem oğullarının en şereflisidir. İlk şefaat edilendir, ilk şefaat edecek olandır. Livâul ham sancağının sahibidir. Bütün peygamberler o sancağın altında toplanacaklardır. Bunları da yine biz peygamberimizin hadislerinden öğreniyoruz bildiğiniz üzere. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır diyor. Hayır. Gayrul beriye yaratılmışların en hayırlısı İbrahim'dir diyerek İbrahim aleyhisselama işaret ediyor. Yine böyle sahabe ile oturdukları bir mecliste sahabe merak ediyor bazı şeyleri diyorlar ki ya Resulallah sen miraca çıktın. Ve o arşın tabakalarında o semanın katlarında peygamberlerle görüştün. O peygamberler nasıldı kimlere benziyordu? Efendimiz de anlatıyor işte Musa'yı gördüm diyor. Şöyle saçları kıvırcık kıvırcıktı boyu şöyle uzundu falanca Arap kabilesindeki insanlara benziyordu. İsa'yı gördüm diyor İsa'nın hali böyleydi. Söz İbrahim'e gelince meraklar biraz daha Çoğalıyor çünkü sahabe Hazreti İbrahim'i çok duymuş Efendimizden merakla İbrahim'in kime benzediğini öğrenmek istiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle kendini gösteriyor. İbrahim bana benzer ben İbrahim'e benzerim diyor. Uzuvlarıyla azalarıyla her ahaliyle ben atam İbrahim gibiyim. Başka bir gün yine sorulduğu zaman İbrahim kime benzer ya Resulallah? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Arkadaşınıza bakın deyip kendisini işaret eder. Yani fizik olarak da ahlak olarak da mücadeledeki yol ve yöntem olarak da Hz. İbrahim ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arasında inanılmaz derecede benzerlikler var. Yeri geldikçe bunlara değineceğiz ama bugün bu fasılda bu kadarıyla iktifa etmiş olalım. Şimdi benim güzel kardeşlerim bugün şöyle bir serlevhamız var. Hz. İbrahim'den aleme yayılan merhamet bu serlevhanın altında biz Siyer-i İbrahim'e başlayacağız ama serlevhanın altına girecek birkaç hakikati bu vesileyle biraz olsun hatırlatmamız gerekir merhamet ve Hazreti İbrahim ikisi birbirine inanılmaz derecede yakışan kelimelerdir bazı kelimelerin kaderi bazılarıyla sanki yazılmıştır inanın ki İbrahim aleyhisselamla merhamet de bambaşkadır gerçi merhamet insan olmanın ve insan kalmanın en önemli kodudur Merhametini kaybetmiş birisi insanlığını da kaybetmeye başlar. Çünkü insanın insan kalabilmesi için merhamet olmazsa olmaz esaslardan bir tanesidir. Allah da kullarıyla merhamet üzere bir iletişim kurar. İster ki kullar da hem birbirleriyle hem varlık aleminde ne varsa onlarla merhamet üzerinden bağ kursunlar. Ama çoğu insan merhametini kaybeder merhametini kaybettiği için de ne yazık ki insanlığını kaybeder. Özellikle peygamberlerde biz merhametin çok üst düzeyde olduğunu biliriz. Mesela annelerdeki merhameti biliriz inanın ki her bir peygamber kendi gönderildiği topluluğa muhatap kitlesine hele hele efendimiz gibi alemlere rahmet olarak gönderilen o kutlu nebi inanılmaz derecede rahmet adına bir mesaj varlık alemine duyurur. Çünkü gönderilişleri o merhametin bir gereğidir. Allah merhamet sahibidir. Allah'ın merhameti hiçbir şeyle kıyas edilmez Allah kullarıyla da merhamet üzere bağ kurar o kullarıyla merhamet üzere bağ kurarken iki tane o merhametin en önemli göstergesi vardır bir tanesi Allah'ın insanlığa gönderdiği elçilerdir. O elçiler de merhamet üzere gelirler. Bir de o merhametin ne düzeyde olduğunu gösteren vahilerdir. O vahiler de o elçilerin diliyle ve vesilesiyle insanlıkla buluşurlar. Dolayısıyla bu merhamet bambaşka düzeydedir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Şimdi elçilerin merhametini anlayabilmemiz için ve bazı şeyler biraz daha zihnimize oturması için bunların üzerinden de Hazreti İbrahim'in merhametini anlayabilmemiz için çok iyi bildiğiniz bir örneğe sizi götürmek istiyorum. Hepimiz şöyle böyle Yasin suresiyle Kur'an'ın kalbi olan o Yasin suresiyle farklı bir biçimde bir diyalogumuz bir sıcaklığımız var süreler içerisinde Yasin süresi bize biraz daha farklı gelir biliyorsunuz ne için olduğunu hastalarımıza okuruz onu vefat etmişlerimize okuruz mezarlıkta okuruz bazen sıkıntıya uğradığımız zaman okuruz Kur'an'ın kalbi olan ve bir şifa olan o süre birçok şeyi bizim dünyamıza farklı bir biçimde taşır muhtevası da zaten bambaşkadır o Yasin süresinde şehre gelen davetçilerden bahseder hemen Başlangıçta aslında 3 tane davetçi var kimler olduğu neresi olduğu o konular ihtilaflı biz oralara girmeyeceğiz ama Antakya olduğunu son gelen davetçinin de Habibi Necer olduğu kaynaklarda kaydedilir. Biz şu anda orada değiliz. O davetçi kendi kavmini muhataplarını Allah'a davet etmek tevhidi bilinci onlarda uyandırmak için elinden gelen gayreti gösterir ama kavmi ama o muhataplar, o şefkat ve merhamet yüklü mesajlara kapılarını kapatırlar. Yetmez bir de ne yaparlar? O elçileri ve özellikle son gelen o elçiyi taşlayarak çok feci bir biçimde şehit ederler, öldürürler. O elçi öldüğün ölünce bambaşka mükafatlara mazhar olur. 26. ayetten itibaren okuyoruz. قِيلَتْ خُلِ cenne قال يا ليت O davetçi vefat ettiği anda ona denildi ki gir cennete o da dedi ki ne olurdu keşke kavmim İslam'ın imanın öyle anlamamız lazım kıymetini bir bilselerdi Bima ghafare li rabbi ve ja'alni minel mukremin Rabbimin beni bağışladığını ve nice ikram ve ihsanlara beni muhatap kıldığını ah bir benim kavmim görseydi. Bakın benim güzel kardeşlerim davetçi kimdir? Gerçekten bu işi Allah için yapan bir insanda merhamet ne boyuttadır? Anlayabileceğimiz bir örnek burası. Taşlanarak öldürülmüş, öldürülür öldürülmez. Allah'ın şehitlere vaat ettiği güzelliklere ermeye başlamış. O başladığı anda o oh, elhamdülillah geldik cennete ne güzel cennet nimetleri falan filan demiyor. Onun dilinden bir hakikati Rabbimiz bize söylüyor. Ah diyor ah keşke benim kavmim benim ne nasıl bir şeye karşılaştığımı nasıl bir mükafatla şu anda muhatap olduğumu bir görselerdi. Benim burada elde ettiklerimi bir bilselerdi. Onlar o gafletten, o küfürden, o inattan vazgeçselerdi. İşte gerçek bir davetçinin duruşudur bu duruş. Vefasızlıklara uğramışsın, ihanetlere uğramışsın, kendi toprağından sürülüp çıkarılmışsın, zindanlara atılmışsın, iftiralara uğramışsın. Ne yazar eğer sen bu işi Allah için yapmışsan yine sen sana bunca zulmü reva gören, sana bunca sıkıntıyı yaşatan, sana bunca sıkıntıyı gerçekten en derin bir biçimde yaşatan o insanlara karşı ah ah diye inleyebiliyorsan sen gerçek manada davetçisin. Yoksa ne olduğunu ahirette göreceksin. Çok kolay bir şeyden bahsetmediğimi çok iyi biliyorum. Yani şu kısacık ömrümüzde nelerle karşılaşıyoruz biz ben artık korkuyorum da biraz bazen böyle şeyleri söyleyince Allah daha sen misin söyleyen o imtihanları da yaşatıyor bize. Vallahi kolay bir şey değil bu kadar şeyi gördükten sonra halen yapanlara karşı merhamet duyabilmek, halen buna rağmen bazı şeyleri koruyabilmek, iyiliğe küsmemek, İyiliğe asla, asla darılmamak ne olursa olsun hiçbir nankörlük o iyilikten senin, seni koparmasına müsaade etmemek gerçek davetçi kimliğidir. Yapanlara selam olsun Allah bizi de yapanlardan eylesin. Eğer yapamazsak başka bir şey için yapıyorsak bunu şan şöhret mülk itibar neyle, ne için yapıyorsan ahirette o defterler açıldığında sen burada belki insanların teveccühünü görerek bu işi Allah için yaptığına bir, birilerini ikna etmiş olabilirsin. Ama kalplerin içini bilen o Allah o defterleri açtığında asıl niyet ortaya çıktığında niyetinin karşılığında zaten ne alacaksan alacaksın. Davetteki istikrarı sağlayacak en önemli şeydir aslında merhamet. Merhameti doğru bir biçimde anlayan birisi muhataplarına göre şekil almaz. O muhatapların tavırlarına göre konumunu ya da duruşunu değiştirmez. Allah için yapıyordur e ne gelirse karşılık. Onun için hiçbir şeyi anlamı yok. Çünkü neticede onu Allah için yapıyor. Bir başarıya endekslenerek karşılığa işte bu işi bağlayarak yapılmış bir şey yok. Gerçek manada merhamet varsa olması gereken bu. Biz Hazreti İbrahim'de benim güzel kardeşlerim, bu biraz önce size verdiğim şeyin zirve halini görüyoruz o birçok alanda zirvedir merhamette de zirvedir ama ben bugün bugünkü derste özellikle size iki şeyi bir vermek istiyorum bakın söylediğimde bu iki şeyi şöyle ya da böyle birçoğunuz vallahi bunlar bizde de var diyeceksiniz bunlara bizim de ihtiyacımız var diyeceksiniz çünkü çok güncel içinde olduğumuz durumu aslında bize yansıtan iki meseleyi Hazreti İbrahim'in üzerinden bugün öğrenmiş olacağız. Bunlardan bir tanesi şu merhamet belli alanlara belli muhataplara belli işlere sıkıştırılacak bir duygu değil hayatın her alanını kuşatması gereken bir duygudur. Ne olduğunu şimdi göreceğiz. İkincisi davet ve tebliğin en zoru yakınlara olanıdır. Eğer yakınlara olan davet merhamet üzerinden olmaz ise asla başarı elde etmek mümkün değildir. Bu iki şeyi Hazreti İbrahim bugün bize öğretecek. Daha neler neler öğretecek ama özellikle bugün bu derste bu iki şeyi öğreneceğiz. Bu iki mesele de şöyle ya da böyle hepimizin zorlandığı meseleler ve hakkını veremediğimiz meseleler Nasıl mesela biraz somutlaştırmak istiyorum falanca şahıs adam diyelim ki merhametli bir baba ama merhametsiz bir işveren merhametli bir hoca mesela ama merhametsiz baba merhametli bir evlat ama merhametsiz bir eş yok mu bunların örnekleri mesela şahıs erkek ya da hanım fark etmez Annesine babasına karşı inanılmaz derecede merhametli. Ama söz konusu hanımı olduğu zaman, beyi olduğu zaman aynı merhameti göremiyorsunuz. Alanlarda merhamet var bazı alanlarda ama hayatın tamamına yayılan bir merhamet yok. Mesela merhametli bir dosttur, merhametli bir arkadaştır ama merhametsiz bir babadır. Tersi de mümkün eşine karşı merhametlidir anne ve babasına karşı merhametsizdir. Bunların o kadar çok örnekleri var ki yani siz de şimdi ben nasıl bazı şeyler aklıma geliyor muhakkak sizin de aklınıza geliyordur. İşte bulunduğumuz konum gereği mesela bana çok aile meseleleri gelir. Eğer bana bir iyilik yapmak istiyorsanız aile meselesini bu kardeşinize getirmemeniz lazım. Vallahi benim artık ruh sağlığım bozulmuş vaziyette bu aile meseleleri dinlemekten. Ama netice itibariyle bir hayra vesile olmak için bazen de bu manada ne kadar kaçarsanız kaçın girmek durumunda kalıyorsunuz. O gelen aile meselelerinde şunlara çok şahit olmuşumdur ben. Tanıdığım birisi mesela eşi onun hakkında bir şeyler söylüyor. Anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Ben ağzım açık bir vaziyette dinliyorum. Niye? Çünkü ben o arkadaşı öyle bilmiyorum. O arkadaş benim yanımda inanılmaz derecede Halim Selim birisi. İnanılmaz derecede Uysal. inanılmaz derecede uyumlu. Ama evin içinde öyle değil. Değilmiş. Yani öyle duyuyoruz işte değilmiş. Bunun tersleri de var. Yani bunun farklı farklı örnekleri var. Bu örnekleri çokça görebiliyoruz. Biz Hazreti İbrahim'in hayatına bu nazarla bir baktığımızda gördüğümüz şey nedir biliyor musunuz? Hayatın hangi alanını dikkate alırsanız alın o alanda olması gereken merhamet en üst düzeyde Hazreti İbrahim'in hayatında vardır. Sadece Kur'an-ı Kerim'den size bir tablo vereceğim bakın Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in merhameti desek. Merhametli bir evlat örneği var yine birer ayet vereyim Meryem suresi 42. ayetin ayeti Meryem suresi bugünkü bizim de asıl konumuz zaten Saffat suresinin 86. ayetinde merhametli bir delikanlı örneği var. Mesela gençlerin merhametli davranabilmesi çok kolay değil. Hele hele böyle ergenlik zamanında biraz ister istemez gergin olurlar, agresif olurlar. Ama Hazreti İbrahim'de öyle bir şey yok. O delikanlılığın iken bile inanılmaz bir merhamet örneği var ki bugünkü ayetlerde onu da göreceğiz zaten. Merhametli bir eş örneğini görüyoruz. İbrahim suresi 37. ayette. Merhametli bir baba mesela. İbrahim suresi 39. ayette Hazreti Lut'un amcasıdır biliyorsunuz. Hud suresinin 75. ayetinde merhametli bir amca örneği var. Nisa <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> suresinin 125. ayetinde <Gülüyor> merhametli bir dost örneği var. Hud suresi 69'da merhametli bir ev sahibi. Zuhruf suresi 28. ayetinde onları geçen ders gördük o ayetleri. Merhametli bir davetçi. Bakara suresi 124'te merhametli bir imam. O imama bir şey daha eklememiz lazım. Merhametli bir muallim bu suresi 27. ayetinde de merhametli bir peygamber. Bakın görüldüğü gibi sadece bir alanda değil kaç alanda hayatın farklı farklı alanlarında o merhametin en zirve halini görüyoruz biz Hazreti İbrahim'in hayatında. Ve bu verdiğim örnek sadece Kur'an'daki tablo ama onun dışında nice nice şeyler görüyoruz. Peki ne demektir merhamet hatırlayın. Sireti insan derslerinde merhamet hem acıtmamak hem acımaktır ama acıtmamak önce gelir. Bunun detaylarına girdiğim için zaman da biraz bana lazım girmeyeceğim bir daha ama sireti insan derslerinde vardı bu. Hem acıtmamak hem acımaktır ama acıtmamak daha önce gelen bir Haldir. Eğer gerçek manada Kur'an üzerinden biz merhamet kavramını anlamışsak acıtmamak için neye ihtiyaç var hassas bir gönlle, naif bir dile kolaylığa dayalı bir muamele anlayışına bakın üç şey hassas bir gönül naif bir dil kolaylığa dayalı bir muamele anlayışı bu üç halde Hazreti İbrahim'de zirvelerde. Bu üç halin olabilmesi için benim güzel kardeşlerim zeminde bir şeyin asla olmaması lazım. Nedir o bir şey biliyor musunuz? Menfaat. Menfaat varsa eğer bir yerde orada merhamet olmaz. Merhamet sağlanamaz. Bu bütün ilişkiler için geçerli mesela anne baba evladına karşı evlat anne babaya karşı eşler birbirlerine karşı arkadaşlar birbirlerine karşı eğer menfaat üzerinden menfaat zemininden bir şey oluşuyorsa Orada asla istenilen oranda merhamet oluşmuyor. Bugün birçok ilişkinin çıkmaza girmesinin sebebi de budur zaten. Çünkü zeminde menfaat var. Menfaat bitti demi, mi? Her şey de zaten ondan sonra bitmiş oluyor. Hz. İbrahim bunu en güzel bir biçimde bize gösteriyor. Bütün peygamberler ve o peygamberlerin yolunu izleyen Rabbani alimler, davetçiler, tebliğciler Asla yaptıkları davete ve tebliğe karşı bir ücret bir beklenti içerisinde olmamışlardır. Bu ücret sadece para değildir. Bu ücretin içerisinde şan var, bu ücretin içerisinde şöhret var, bu ücretin içerisinde itibar var, bu ücretin içerisinde bilinirlik var, bu ücretin içerisinde şu var bu var. Yani bu ücretin içerisinde sizin beklenti itibariyle neye? Odaklanmışsanız onların hepsi var ama davet dediğiniz şey bunların hepsini ortadan kaldırılarak yapılması gereken bir şey. Ben ücretimi mükafatımı alemlerin Rabbi olan Allah'tan beklerim demenin adıdır gerçek manada davet. Ve hiçbir peygamber bu noktada bir beklentiye girmediler. O peygamberlerin yolunu izleyen gerçekten Rabbani olan nebevi ölçülere göre riayet eden bütün tebliğciler davetçiler de aynı şeyi sürdürmeliler. Bugün belki de bazı şeylerin tam anlamıyla olmaması bu kodların bozulmasından kaynaklanıyor. Yeniden bazı şeylerin tesir edebilmesi için de menfaat ekseninde değil... Merhamet ekseninde bazı şeylerin ele alınmasını bize yüklüyor. Bu işin merhamet boyutu. İkinci meseleye gelin davet ve tebliğin en zoru yakınlara olanıdır. Eğer yakınlarda yakınlara olan davet merhamet üzerinden olmaz ise başarı elde etmek mümkün değildir benim güzel kardeşlerim. Şimdi ben susayım siz biraz düşünün. Bu alanda zorlanmayan var mı içimizde? Binlere sözünü geçirebilirsin babana sözünü geçiremezsin. Yüz binlerce insana derdini anlatabilirsin binlerce insana anlatabilirsin çapına göre onlarca insana anlatabilirsin amcan anlatamazsın. Bir sürü insanı ikna edersin bazı şeylerde yastığını paylaştığın eşini anlatamazsın. Aynı evi paylaştığın çocuklarına, aynı ortamı paylaştığın akrabalarına anlatamazsın, ikna edemesin. Bunun örnekleriyle dolu hayatımız da bunun örnekleriyle dolu, tarih de bunun örnekleriyle dolu. Ama biz bu işin zorluğunu bilmediğimiz için. Karşı karşıya kaldığımızda babamızla, annemizle, eşimizle, çocuğumuzla, akrabamızla, arkadaşımızla bir imtihanı sanki bu imtihanla ilk kez biz karşılaşmışız gibi ortalığı velveleye veriyoruz. Böyle bir şey yok. Bu işte kim zorlanmadı? Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatının en fazla zorlandığı alanlarından bir tanesi buydu. İşin bir ayetinde, başlangıçta şu ara süresinde yakın akrabalarını uyar ayeti indiğinde ne yaptı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kaçırıyoruz bakın bu bilgiyi. Efendimiz o ayet geldiğinde e tamam ya Rabbi istiyorsan gidip uyarayım akrabalarımı diyemedi. Üç gün boyunca eve kapandı dışarıya çıkamadı. Niye biliyor musunuz? Ben bunu nasıl yapacağım dedi. Üç gün boyunca ortalıkta görünmeyince halaları endişelendiler. Allah Resulü'nün evine geldiler. yenlerine. Ne oluyor dediler Muhammed Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de olanı anlattı. Dedi ki Rabbim bana vahiy gönderdi ve akrabalarım olarak sizleri uyarmam gerektiğini bana söyledi. Ama ben bu işi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Halaları dediler ki bir davet tertiple çağır bizi orada bu vesileyle konuşursun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerinden bir yol buldu. Yani halalarının desteğiyle yapma adına bir harekete geçti ve topladı bütün akrabalarını bir yemek tertipledi çağırdı davete. Tam kalkacak konuşacak amca Ebu Leheb sabote etti ve hiçbir şey konuşulmadan davet dağıldı. Aradan bir müddet geçti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci bir davet yapmak zorunda kaldı. İkinci davette konuştu biraz ama yine netice çıkmadı. Sadece o gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısına icabet eden o günlerde 13 yaşında olan amcasının oğlu Hazreti Ali'den başkası değildi. Çok zorlandı Efendimiz çok. Nice akrabaları amca çocukları hala çocukları Mekke fethinden sonra iman ettiler. Mesela Efendimizin süt kardeşi ve amcasının oğlu olan Ebu Sufyan o bizim bildiğimiz meşhur Ebu Sufyan değil o bildiğimiz Ebu Sufyan Ebu Sufyan İbni Harp şimdi benim söylediğim Ebu Sufyan Ebu Sufyan İbni Haris. Haris amcası peygamberimizin onun oğlu Ebu Sufyan efendimiz onu çok sever inanılmaz derecede hem süt kardeşi hem de Yaşıt efendimizle Allah Resulü ile de nübüvvetten önce inanılmaz derecede aralarında muhabbet var ama nübüvvet gelince Ebu Sufyan İbn Haris düşman oluyor ve 21 yıl boyunca gelmiyor gelmiyor gelmediği gibi şairdir. Allah Resulü'nün aleyhine şiirler yazıyor ve Efendimiz nasıl ızdıraplar çekiyor onlardan sonra iyi bir Müslüman oluyor. Neler çekti sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Allah aşkına Hazreti Ebu Bekir'i ben başka zamanlarda da anlattım. Bir daha hatırlayalım. Onun kızları ilk dönemde Müslüman oldular. Ayşe anamızda Esma anamızda sıkıntı yok. Oğulları yıllar yılı Müslüman olmadı. Abdullah da Abdurrahman da Abdurrahman Bedir'e. Mekke'deki müşriklerin saflarında katıldı. Uhud'a da katıldı. Hazreti Ebubekir'in oğlu babasının karşısına geçti Uhud'da. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'un meydanına Hazreti Ebubekir'in yürümesine müsaade etmedi. Ve yıllar sonra geldi o iki oğlan. İyi de Müslüman oldular ama neler neler çektirdiler Müslüman olana kadar Hazreti Ebubekir'e. Ya Hazreti Ebubekir'in babası tam 21 yıl boyunca Hazreti Ebu Bekir'e neler çektirdi? Mekke fethedildikten sonra o da geldi. Yani bu noktada ızdırap çekmeyen, sıkıntı çekmeyen yok ki. Herkes çekti İbrahim aleyhisselam da çekti. İbrahim aleyhisselamın çektiklerini bakın biz Kur'an'da ayetler olarak okuyoruz. Ama burada bir şey daha öğreniyoruz. Evet yakınlara davet gerçekten zor. Yabancıya çok rahat bir biçimde derdini anlatabilirsin onunla tartışabilirsin onu ikna etmenin farklı farklı yollarını bulabilirsin. Ama yakınlık arttıkça o yakınlığın derecesine göre bu işin zorlandığını başlangıçta bilelim ki bu noktada karşılaştığımız sorunlarda başka başka yerlere gitmesin zihnimiz ve imtihanlarımızın altında ezilmeyelim. Bilakis imtihanlarımızı yönetelim. İmtahnlarımızı yönetebilirsek o imtihanları kendimize farklı bir kazanç, farklı bir istifadeye dönüştürebiliriz ki zaten Kur'an da bunun için anlatıyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bu söylediklerim burada dursun. Gelin biz doğumundan başlayarak Hazreti İbrahim'in hayatına hızlıca bir girelim. Hazreti İbrahim'in doğumunu, çocukluğunu, gençliğini Peygamberlik öncesinde yaşadıklarını biz Kur'an'da ya da hadislerde detaylı bir biçimde okuyamıyoruz. Kur'an çok fazla bu noktada bize bilgi vermez. Hadislerde de yoktur. Genelde biz hadislerde ve Kur'an'da daha farklı mücadele sahnelerini okuruz. Bu Kur'an'ın genel bir uslubudur biliyorsunuz. Birçok peygamber için böyle, Hazreti İbrahim için de böyle. Ama biz tarih kitaplarında mesela Taberi'nin tarihinde, Salebi'nin ara isul mecalisinde bir kasesul enbiya'dır o. Yani peygamberler tarih hakkında yazılmış bir kitaptır orada. İbnül Esir'in el kamilinde, Yakubi'nin tarihinde inanılmaz detaylar okuruz. İnanılmaz ama o okuduğumuz detayların büyük bir kısmı İsrailiyat olarak bize gelir. Genelde Tevrat'ta ve İncil'de Hazreti İbrahim ile anlatılan Hikayelere, men menkıbelere uygun bir biçimde bizim tarih kitaplarımızda da aktarılır. Tabii ki bazı noktalarda çelişkiler var, sıkıntılar var. Ne kadarı alınır, ne kadarı bırakılır o işin ayrı bir boyutu ama ben hızlı bir biçimde tarih kitaplarında aktarılan o bilgileri size bir özetlemek istiyorum. Rivayetler şöyle doğruluğu, yanlışlığı işin ayrı bir boyutu. Rivayetler böyle biz bunu söyleyeceğiz şimdi sözü Kur'an'a getireceğiz zaten. Nemrut bir rüya görür. Bu kıssada size bir, şey, bir yerlerden tanıdık gelecek zaten. Gördüğü o rüyasında bir yıldız doğmuştur. Doğan o yıldızın ortaya çıkardığı ışık ayın ışığını da güneşin ışığını da söndürmüştür. Bu rüyadan çok etkilenir Nemrut hemen toplar işte etrafındaki sihirbazları müneccimleri. Alimleri rüyasını ona onlara anlatır ve onlardan tabir ister. Onlar da tabir olarak derler ki yakın bir zamanda senin kavminin içerisinde, senin hakim olduğun topraklar içerisinde bir çocuk doğacak ve o çocuk farklı bir din mensubu olacak ve o çocuk büyüdüğü zaman senin tahtını, sarayını yerle bir edecek. Nemrut bu tabirden dolayı çok korkar ve böyle bir şey olmasın diye Kendisine özel bir şehir kurdurur ve o kurdurduğu şehre de asla erkekleri almaz. Yani tarihi rivayetlerde böyle anlatılıyor. Kadınların olduğu bir şehir kurdurur erkeklere de başka bir yerde yerleşim hakkı verir ve birbirleriyle görüşmelerini engeller ki herhangi bir eşli eşlik hali yaşanmasın da işte kimse hamile kalmasın diye. Daha sonra İbni Sakın verdiği bir bilgi o noktada belli bir süre sonra... Bu manada bir şey olmadığını anlayınca der ki sihirbazlar işte müneccimler doğru dememişlerdir. Biraz işi gevşetir ama gevşettiği anda yeniden bir müneccim o çocuğun doğduğuna dair bir haber getirir. O haberi aldığında yine hakimiyeti altında olduğu topraklardaki hamile kalanlar o gün işte doğum yapanlar yeni doğum yapmış olanlar varsa direkt çocuklarını öldürtür hamile kalmış kadınlar varsa onları getirir gözlem altında tutar ama İbrahim'in annesi bir yolunu bulur genç olduğu kaynaklarda öyle yazıyor hamileliği de belli olmadığı için gözlem altına alınmaz doğumu yaklaştığında kendi bulunduğu yere yakın bir mağaraya gider ve o mağarada İbrahim'i doğurur. İbrahim'i doğurur ondan sonra sarar kundamunda neye saracaksa orada bir mağaranın içerisine koyar kapısını kapatır gider ara ara gelir o mağaraya ve her geldiğinde İbrahim'i böyle baş parmağını emerken bulur. O baş parmağını emmesiyle İbrahim oradan işte ihtiyacını karşılar tarihi kaynaklar öyle söylüyor ve bir hızlı büyümeye başlar İbrahim aleyhisselam 15 ay kadar kalır mağarada 15 ay sonra çıktığında 15 yaşında bir delikanlı gibidir o anlarda Kur'an'a giren bir muhavereyi işte bir Hz. İbrahim'in konuşmasında o zeminde yaşandığı söylenir yıldıza bakıp bu mu benim Rabbim aya bakıp bu mu benim Rabbim dediği zamanın anların o anlarda olduğuna dair bizim tarihi kaynaklarımız bilgileri verirler ama biz Kur'an'ın rehberiyetinde meseleye baktığımızda bu bilgileri doğrulatacak bir şey yok Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde de yok olmayınca Netice itibariyle tarihi bu bilgilerin biraz ihtiyatla karşılanması gerekir. Biz Kur'an'ın üzerinde yoğunlaşalım o tarihi bilgi yine burada bir köşede dursun. Şunu biz görüyoruz Kur'an'dan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize farklı bir biçimde de anlattığı bir şey peygamberlerin o geliş süreci hazırlık süreci o süreçlerde yaşadıklarına bir benzer hadiseyi Hazreti İbrahim'de yaşıyor ve Hazreti İbrahim'e nübüvvetten önce yani peygamberliğinden önce rüşt dediğimiz şey veriliyor. Enbiya suresinin 51. ayeti. Ayeti hatırlayın. Geçmiş derslerde bu ayete bir atıfta bulunduk. Velakat ateyna İbrahim'e rüştühu min qablu ve kunne bihi alimin. Andolsun biz İbrahim'e daha önce, qabl. Hangisi daha önce? Nübüvvetten önce. Nübüvvetten önce rüşt vermiştik. Biz onu iyi tanırdık. Rüşt neydi? Akli olgunluktu. Rüşt neydi? Muhakeme yeteneğinin çok üst düzeyde olmasıydı. Bundan dolayı Hazreti İbrahim böyle bir rüşte erdiği için akil bali olduğu andan itibaren kavminin inancını benimsememiştir. Ve böyle belli bir işte diyelim ki delikanlılığa eriştiği bir zamanda yavaş yavaş putları eleştirmeye tenkit etmeye başlamıştır. Bunu Kur'an'dan çıkarabiliyoruz. Onun rüşte ermesi onu hanif olma çizgisine taşımıştır. Ne anne ve babasının inancını benimsemiş ne kavminin inancını benimsemiş ne o gün hükümdarın söylediği şeylere eyvallah etmiş. Bütün bunlardan kendileri, kendisini soyutlandırmış. Bir rüşte eren birisi olarak muhakeme yeteneğini en üst düzeyde kullanan birisi olarak putlara asla tapılmayacağı noktasında bir duruş ortaya koymuştur. Nereden çıkarıyoruz bunu? Önümüzdeki hafta o ayetleri de göreceğiz. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim kavminin putlarını kırdı. Kavmi dedi ki kim kırdı bu putları? Bunları buna bunları putlarımıza kim yaptı diye birbirlerine sormaya başladılar. İçlerinden biri şunu söyledi bakın Enbiya suresinin 60. ayetinden okuyoruz bunu. Alu semi'na feten Yeskuruhum yuqalu lehu İbrahim. Kendisine İbrahim denilen bir gencin bizim bu putlarımızı diline doladığını işittik dediler. Demek ki Hazreti İbrahim... Daha gençken başladı o putları hakkında konuşmaya niye bunlara tapıyorsunuz dedi tarihi kaynaklarda birçok ayrıntı var ama biz Kur'an'ın üzerinden konuşuyoruz yoksa tarihi kaynaklarda onun bir sürü hikayesi var o putlarla neler yapmış Hazreti İbrahim nasıl olmuş o suret nasıl gitmiş onlar ayrıca detaylı bir biçimde anlatılır ama Kur'an'da bize çok önemli bir bilgiyi veriyor. Hazreti İbrahim gençliğinden itibaren putlar hakkında konuşmaya başladı. Ve putlar kırılınca kim yapmış olabilir bunu diye birbirlerine sordular. Hani İbrahim diye bir delikanlı vardı ya bizim putlarımız hakkında ileri geri konuşuyordu. Muhakkak o yapmıştır diyerek suç onun üzerinde kalmış oldu. Dolayısıyla buradan da biz anlıyoruz ki Hazreti İbrahim gençliğinden itibaren hanif bir duruşun sahibi olarak bu işi götürdü ve hiçbir zaman kavminin de anne ve babasının da inancını asla benimsemedi. Her zaman onların aleyhinde oldu ama ne zamanki kendisine peygamberlik verildiği ilk konuştuğu insan kim oldu babası oldu. İlk babasıyla bu şeyi paylaştı. Biz babasıyla Hazreti İbrahim arasındaki konuşmaları Kur'an'da biraz farklı yerlerde okuruz. Mesela çok fazla detaylara girmeden Safa Suresi'nde, Enbiya Suresi'nde, işte En'am Suresi'nde başka ayetlerde, başka pasajlarda okuruz. Ama özellikle biz Meryem Suresi'nin 41 ile 50. ayetleri arasındaki o 10 ayette bunu çok güzel bir biçimde okuruz. Hz. İbrahim ile babası arasındaki konuşmaları böyle sanki Kur'an önümüze bir tasvir olarak bir film olarak serer. Buradan alın neler konuşulmuş, neler yapılmış? Bir evlat olarak İbrahim'in duruşuna, bir baba olarak Azer'in duruşuna, iman eden birisi olarak Hazreti İbrahim'in psikolojisine, inkar eden birisi olarak Azer'in psikolojisine, yani inkarın psikolojisi, imanın psikolojisi ve bunların birbirleriyle münasebetleri, diyalogları neye vesile olmuş, neye yol açmış? Bunun çok güzel örneklerini görüyoruz saat de geçiyor ama bu bölümü bitireceğiz inşallah. Çünkü çok önemli şeyler çıkaracağız burada. Bakın benim güzel kardeşlerim. 41. ayetten itibaren okuyoruz. Veskur kur fi fil kitab İbrahim innehu kane siddikan nebiyya. Kitapta İbrahim'i de zikret. O gerçekten sıddık. Hakkı hem gönülden hem dilden onaylayan Asla yalana başvurmayan asla doğruluktan taviz vermeyen bir peygamberdi. Biz siddik kelimesine kavramına çok anlamlar veririz ama bu anlamlar meseleyi anlamamız açısından yeterli. Hatırlamış olmanız lazım bu kalıbı. Veskur fil Çok birçok peygamber için Meryem suresinde arka arkaya geldi biliyorsunuz. Başka yerlerde de var zaten. Ne demek burada zikret deyince biz ne? Anlamamız gerekiyor. Direkt Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor aslında. Vezkur fil kitap derken kitapta an, hatırla, duyur, gündem et, onunla insanları tanıştır, insanlığın gündemine taşı. Niye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim'i gündeminden düşürmedi? Şimdi anlıyoruz değil mi? Allah'ın emri çünkü. Allah diyor ki ona İbrahim'i gündeme taşı asla İbrahim'i unutturma sürekli İbrahim'i an bu kitapta anıyor sen de bu kitapta an bu kitabın mesajları çerçevesinde de insanlığın gündemine İbrahim'i de taşı Musa'yı da taşı İdris'i de taşı diğer peygamberleri de taşı çünkü o peygamberlerin taşınması ilahi mesajların taşınması anlamına geliyor. Bununla açtı Kur'an sözü. Bakın 42. ayetten okuyoruz. İz gâle li ebihi ya ebeti, ya ebetinin altını çizin. Lime ta'budu ma la yesme'u ve la yubsiru, ve la yugni anke şey'e. İbrahim hani o zamanlar babasına ya ebeti ey babacığım işitmeyen görmeyen ve sana bir faydası erişmeyen ihtiyaç duyduğunda... Hiçbir ihtiyacını gidermeyen şu putlara niye tapıyorsun dedi. Sonra devam ediyor ayetler 43. ayet. Ey babacığım yine ya ebeti bana senin hiç haberdar olmadığın sana gelmeyen bir bilgi bana ulaştı. O bilgi ney mübüvvet o bilgi ney vahiy öyleyse bana uy ki seni doğru bir yola ulaştırayım. Bakın ben peygamber oldum bana Allah şöyle bir makam verdi şöyle bir şey yaptı babasını tahkir edecek bir şeyler söylemiyor sen cahilsin işte bugün bazılarının dediği gibi cahilsin keşke ölsem falan böyle demiyor yukarıdan bakış yok tepeden bakış yok aslında tebliğin usulünü de öğretiyor Hazreti İbrahim burada bize eğer bir tebliğci karşısındaki insana muhataba kimse o tepeden bakıyorsa tepeden bakan tepede kalır aşağıda olan hiç kimseyi tepeye çıkaramaz kendisi de o tepeden bir müddet sonra yüzünün üstü yere düşer bunun bir sürü örnekleri var çünkü tebliğ kibirle yapılacak bir iş değil Hz. İbrahim peygamber olmuş Allah'tan vahiy alıyor babasıyla konuşurken baba diyor bana gelmeyen bir şey sana geldi. Şimdi onun detaylarına ait bir şeyler söyleyeceğim size. Ve burada kendisine gelen o bilgini bilgiye gönderme yaparak bir şeyler söylüyor. Yoksa burada bildiğini, bilgiçliğini, diplomasını, kariyerini, şuyunu, buyunu nazarlara vererek babasını tahkir etmiyor. Hani bugün bazı cahillerin yaptığı gibi işte gelip burada üniversite okuyup dönüp evde babasıyla alay eden, babasına yukarıdan bakan biraz daha makamı yükseldiği zaman ya da ilmi yükseldiği zaman kendisini bir yerlerde gören insanlara buradan çok şeyler söylüyor aslında Hz. İbrahim'in bu duruşu aslında burada o tebliğin nasıl hangi zeminde olması gerektiğine ait çok önemli işaretler var geleceğiz şimdi buraya bir daha devam ediyoruz 44. ayette yine ya bebeti ey babacım sakın şeytana kulluk etme çünkü şeytan Rahman olan Allah'a isyan etmiştir niye Rahman e merhamet üzere konuşulmalı Rahman bir daha gelecek merhamet üzere konuşulmalı peki niye burada şeytana kulluk etmek diye bir şey söylüyor seni bu hale düşüren şeytan aslında babasına bu hakikati hatırlatıyor ve eğer sen şeytana kulluk etmek istemiyorsan kulluktan kasıt ne itaat etmektir şeytana memnun edecek işler yaptığın zaman şeytanın kul olmuş olursun bundan yüz çevirirsen eğer sen şeytanı değil rahman olan Allah'ı memnun edersin ama tersini yapar da şeytana kulluk etmeye devam edersen rahman olan Allah'a isyan edersin aynen sana bu telkinde bulunan şeytan gibi Yine ya ebeti 45. ayette gerçekten ben senin rahman olan Allah'tan gelecek bir azaba çarpıtılarak şeytanın dostu olacağından korkuyorum diyor. Yine rahmanı oluyor o koyuyor mu gündem'e merhamet üzerinden bir haykırışı var mı var? Şimdi bakın dört kez arka arkaya Hazret İbrahim ya ebeti ya ebeti ya ebeti ya ebeti dedi. Dört kez ey babacığım ey babacığım ey babacığım dedi. E bir baba nasıl karşılık vermeli? Eğer merhamet üzere ise o babayı okuduk biz Nuh Aleyhisselam'da. Nuh Aleyhisselam isyankar oğluna ya bu ne ye dedi. Ey oğulcum ey canımın içi demek aslında. Ey canımdan bir parça bin dedi gemiye son anda bile ya bu ne ye diye haykırdı. Lokman aleyhisselamı okuyacağız ileride Lokman aleyhisselam da oğluna vasiyette bulunurken ya bu neye diyecek ama Azer aynısını demeyecek Azer ya İbrahim diyecek o ya ebetiye karşılık vermesi gereken karşılık bu değil ama kızmış baba işte farklı bir biçimde onun sözlerinden dolayı rahatsız olmuş ondan dolayı da ona evladım işte canım şu bu falan demiyor ismiyle ey İbrahim diyor şimdi sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun eğer vazgeçmezsen and olsun seni taşlarım Uzun bir zaman benden uzak dur bakın iki şey dedi burada birincisinde dedi ki ercumenneke seni taşlarım buradaki taşlamaya bazı müfessirlerimiz başka anlamlar da veriyorlar mesela diyorlar ki maddi bir taşlama olduğu gibi seni lanetlerim seni kovarım seni bazı şeylerden mahrum bırakırım anlamları da var yani sana ceza veririm aslında anlamı bu benden git uzak dur İkinci şey istediği şey o. Birincisinde taşlarım ya da seni kovarım seni lanetlerim ikincisinde de benden uzak dur sinirim en azından yatışsın diyerek İbrahim aleyhisselamı yanından kovuyor babası. Hazreti İbrahim'in orada bu kadar mesela bakın şefkatle merhametle alttan almayla gösterdiği bir tavır var bir çaba var. Baba da bu noktada hiddet var işte burada imanın psikolojisini görüyoruz iman asla sinirlenmez aslında. Hiddetlenmez tebliğde özellikle ne olursa olsun hilim sahibi olur davetçi cahillerden gördüğü hiçbir şey onun sinir uçlarına dokunmaz kolay bir şey değil ama olması gereken şey bu iman ehli sakindir özellikle tebliğde ama inkar ehli hiddetlidir eğer bir hiddet varsa burada böyle bir şey varsa bu inkarın aslında Psikolojisinden kaynaklanıyor çünkü küfrün tabiatında bir hırçınlık vardır. O hırçınlığı gösteriyor gösteriyor gösteriyor nasıl cevap veriyor Hazreti İbrahim değiştirdi mi? O baba biraz sertleştiği zaman ha sen misin bana bunu yapan ben de Allah'ın peygamberiyim al bu cevabı mı dedi yoksa başka bir şey mi söyledi? 47. ayetten okuyoruz İbrahim şöyle cevap verdi sana selam olsun senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Rabbisinden babası için istiğfar dileyeceğini ve bunu da sürekli yapacağını burada söylüyor. Ne kadar yaptı, nereye kadar yaptı o İbrahim'in babası için istiğfarının anlamı ne onu ilerleyen derslerde göreceğiz. Şimdi 48. ayetten Hz. İbrahim'i okumaya devam ediyoruz. Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı terk ediyor. Ve Rabbime ibadet ediyorum. Rabbime ibadet etmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum. 49. ayet nihayet İbrahim onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaşıp bir tarafa çekildiği zaman nedir bu hicret ettiği zaman biz ona İshak ve Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Bu da 49. ayet. Son ayette şu onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili vaat ettik. Bu di doğruluk dili nasıl bir dil? Dünya döndükçe onlar hayırla anılmaya devam edecekler. Bakın biz de 4000 bin küsur sene sonra gelmişiz. Hazreti İbrahim'i nasıl anıyoruz? Binlerce selam olsun ona ve onun nesli olan o bütün peygamberlere. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Vakit bayağı geçmiş ama bu dersi bitireceğiz. Bu ders önemli ve dersin en önemli yerine geldik aslında. Şimdi ben sizi görmüyorum. Nasılsınız evde nasıl dinliyorsunuz ama nasıl dinliyorsanız bundan sonrasını biraz dikkatle dinleyin. Çünkü çok önemli meseleleri ve mesajları buranın üzerinden alacağız. Bu okuduğum 10 ayete birçok farklı açıdan bakılır. Çünkü çok yönlü bize mesajlar veren bir pasaj. Bu 10 ayet ama ben iki tane temel noktayla bakmaya çalışacağım. Bunlardan bir tanesi davetçi nasıl olmalıdır? İkincisi davetçi özellikle yakınlarını nasıl davet etmelidir? Çünkü Hz. İbrahim hem davetçinin kimliğini kendi üzerinden bize öğretiyor. Hem de babasına yaptığı davetle yakınlara davet nasıl yapılır? Buna ait çok önemli mesajlar bize veriyor. Nasıl olmalı davetçi? Eğer bir yerde davetten bahsedilecekse 3 şey olmalı Hatip, hitap ve muhatap Hatip yani davetçi Hitap davetin muhte muhtevası Muhatap ise o davete taraf olan şahıs Ya da grup kimse Biz Hz. İbrahim'in üzerinden şunu öğreniyoruz Benim güzel kardeşlerim Davetçi doğru olmalı En başta bu Eğer güven yoksa Davetçilik yok davetçi doğru olmalı davetin muhtevası açık olmalı bulmaca çözülüyor gibi davet olmaz ben söylüyorum işte siz anlayın böyle bir şey yok davet net olmalı açık, açık olmalı sen ne söyleyeceksen doğru dürüst söyleyeceksin ve o söylediğin karşı tarafta gerçekten senin söylediğin sadelikte senin söylediğin netlikte karşılık bulacak. Üçüncüsü davete muhatap kılınan belli olmalı. Hz. İbrahim'de bu üçü de var bakın çok güzel bir şekilde görüyoruz kendisi dediğim gibi sıddık bir nebi hayatının esası kılmış doğruluğu ve hiçbir zaman doğruluktan asla ödün vermemiş hitabı apaçık tevhide çağırmış öyle tevhidi de sloganlaştırmamış tevhidin üzerinden kendisine bir ideoloji oluşturmamış. Tevhidin üzerinden başka yerlere meseleyi çekecek bir hale getirmemiş. Net net bir biçimde la ilahe illallah kelime-i tayyibesinin ne anlama geldiğine dair net bir biçimde ortaya mesajını koymuş. Davete muhatap kimi kılmışsa burada babasını haftaya okuyacağız kavmini hükümdar Nemrud'u kimi muhatap kılmışsa Açık bir biçimde onlara hitap etmiş ortaya söylüyorum sözü kim alırsa alsın dememiş. Çünkü böyle bir davet yok davet aslında birebir şahsa yapılır. Zaten biz öteden beri yani kaç senedir diyeyim mesela doğru bir tespit olsun. İnanın ki 20 senedir 20 senedir biz birebir davetten vazgeçmişiz. Daveti işte benim yaptığım gibi zannediyoruz işte şu anda ben kameralarda konuşuyorum siz de dinliyorsunuz tamam ben anlattım anladım, anlatacağımı siz de aldınız alacağınızı ben davetim yaptım. Vallahi de bu değil billahi de bu değil bu davetin bir parçasıdır ya davet birebir insana yapılır. Şahsa gideceksin o şahsa söyleyeceksin babana gideceksin babana söyleyeceksin annene gideceksin annene söyleyeceksin gücün yetiyorsa gideceksin yöneticinin karşısında duracaksın ona söyleyeceksin amire söyleyeceksin memura söyleyeceksin tüccara söyleyeceksin birebir söyleyeceksin. Onun dışında diğer kitlesen davet araçları da işin bir başka boyutu. Ama biz bu birebir daveti ihmal ettiğimiz için 20 senedir yerimizde sayıyoruz. İster bu sözümü kabul edin ister etmeyin. Ama bu bir hakikat birebir davetten vazgeçtiğimiz için peygamberlerin bize miras olarak bıraktığı en önemli şeyi terk ediyoruz şu anda biz. Ve terk ettiğimiz için de Allah bizi bir türlü asıl, Ulaşmamız gereken noktaya ulaştırmıyor. Biz Hazreti İbrahim'den bunu görüyoruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim o birinci fasıl için çok şey söylenir ama inşallah alacağınızı aldığınızı umuyorum. Gelelim ikincisine davetçi özellikle yakınlarını nasıl davet etmelidir? Bakın öncelikle size birkaç şey söyleyeyim. Davet çok zor bir görevdir çok zor insanın anasından emdiği sütü burnundan getirir. Bir kere bunu başta kabul edelim eğer gerçekten davetçi isek. Davet zor bir görevdir ama yakınlara daha zordur. Bu yakınların içerisinde kim var? Akrabalar var, arkadaşlar var, dostlar var, komşular var, iş arkadaşları var, okul arkadaşları var. Tabii ki insanın anne babası var, eşi var, çocuk, çocukları var yakınlara zordur ama yaşça küçük olanın büyük olana yapması daha zordur çünkü küçük olan büyüye bunu söylediğinde büyük ne diyor ulan diyor sen daha dünkü çocuktun kalkmışsın bana boğazın veriyorsun senin geldiğin yolları ben şöyle gittim böyle gittim bir sürü şeyler söylüyor biliyorsunuz yani küçük olanın büyüye daveti daha zor anne baba ve babanın evlatlarına daveti zordur ama evladın anne ve babasına yapması daha zordur kocanın hanıma daveti zordur ama hanımın kocaya daveti daha zordur bakın bunları bilelim bilelim ki yani nerede ne kadar terleyeceğimizi başta bilelim biz kendimizi kışa göre bir hazırlayalım Allah bahar verdiyse baş göz üstüne ama bilelim ki bu iş zor eğer davet etmek zorunda kaldığın babansa annense sen hanımsın beyi mesela davet edeceksin. Zor çocuklara davet bir başka zor akrabaya bir başka zor bunların hepsi zor bunları bir kere başla bilelim bunu bildiğimizde zorluğunu bilerek bu yola çıktığımızda hayal kırıklıklarına az uğrarız uğrarız. bir iki defa yapıp da moralimiz bozulmaz ısrar ederiz tekrar ederiz Allah Resulü'nü hatırlarız Ebu Talip için 10 yıl boyunca nasıl bir mücadele verdiğini hatırlarız Hz. İbrahim'i hatırlarız işte Kur'an'a giren bir hadise bunu hatırlarız ve bunu üzerinden biz farklı mesajlar alırız. Bakın saydığım zorlukların hepsini yaşıyor Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim evlat genç yaşça küçük babasına göre topluma göre ilim noktasında yetersiz böyle birisi davetçi. Bunlar önemli şeyler. Bakın bir daha söylüyorum. Hazreti İbrahim evlat genç toplumun genel yapısına göre ve babasına göre yaşça küçük. Topluma göre yine ilim noktasında da yetersiz biri. Onlar Hazreti İbrahim'i ilim noktasına yeterli görmüyorlar. Azer'i konuşalım. Azer nasıl biri? Baba, olgun biri, yaşça büyük biri ve toplumda itibar gören biri. Bakın gözden kaçırdığımız bir bilgiyi size vereyim. Azer neydi? Put yapıcısıydı değil mi? Azer'in put yapıcısı olması aklınıza ne getiriyor? Mesela sıradan bir marangoz gibi mi düşünüyorsunuz? Böyle düşünmeyin. Sıradan bir marangozun yapacağı iş değil put. Hangi putun, hangi şekilde olmasını karar verebilmesi için bir dini altyapı lazım. Azer aslında bir din adamıdır o günkü toplumda da. Ve oğlu İbrahim din adamı olan babasına itiraz ediyor. E bir de ikinci bir görevi daha var Azer'in Nemrud'un yanında itibar gören birisi. Yani sarayın üstün adamlarından bir tanesi işte bugünkü karşılığı neyse saray erkanından. Saray erkanından birisi iki tane temel özelliği var ve İbrahim aleyhisselam ona karşı konuşuyor. Yani Hz. İbrahim'in ne kadar zorlandığını buradan anlayın. Nasıl sundu Hz. İbrahim davetini? Bakın benim güzel kardeşlerim birincisi Hz. İbrahim Babasının karşısına kendi doğruluğundan şüphe duyulmayan biri olarak çıkmıştı. Güvenin olmadığı yerde tebliğ olmaz dedik ya bir kere Hazreti İbrahim'de böyle bir sıkıntı yok. E bugün eğer evlatlar olarak biz babalarımıza ya da akrabalarımıza tebliğ ederken güven noktasında bir problem varsa en başta neyi kaybettiğimizi buradan anlamamız gerekir. İkincisi Hazreti İbrahim... İnanılmaz bir düzeyde merhameti kuşanarak davete başladı. Dört kez ya ebeti demesi bu işte şefkat merhamet en üst düzeyde. Üçüncüsü Hazreti İbrahim önce babasının inancındaki çelişkileri çıkmazları kargaşayı nazarına vererek sözüne başladı. Meryem suresinin 42. ayetini bir daha hatırlayın. Önce neyi anlattı Hazreti İbrahim biliyor musunuz? La ilahe'yi anlattı. Sonra İllallah dedi. Şimdi biz hem kendimiz hem muhataplarımıza La ilahi demeden İllallah'ı söylemeye çalışıyoruz. Ya da anlatmaya çalışıyoruz. Onun için netice olmuyor. Önce bir La ilah'e denmesi gerekiyor. İbrahim Aleyhisselam da bunu söyledi. Ve o inanca niçin karşı çıktığının gerekçelerini de anlattı. Dördüncüsü Hazreti İbrahim çok büyük bir makam elde etmiş olmasına rağmen... O makamı babasına karşı bir üstünlük aracına dönüştürmeden davetin yapmıştı. Peygamberlik makamına erişti ama bunu kullanmadı. Sadece ne dedi? Babacığım bana bir ilim geldi sana gelmeyen dedi. Ve bunu da büyük bir tevazuyla yaptı. Ne anlama geldiğini söyledim ama daha ötesini inşallah siz bunun altına dolduracaksınız. Beşincisi Hz. İbrahim davetinde sıralamayı... İyice gözetmiş önce mesajı apaçık ortaya koymuş sonra babasının inancının sorunlarını ona hatırlatmıştı. Altıncısı Hz. İbrahim bütün bunları yaptıktan sonra eğer davete icabet edilmezse babasına gelecek olan azabın ne olduğunu ona bildirmişti bakın bir süreç bu benim güzel kardeşlerim hemen gidip cehennemle söyledi korkutmadı onu. Cehennemi sonraya bıraktı azabı sonraya bıraktı. Önce nereden başladı iyice dikkat edin nereye kadar götürdü. Yedincisi Hazreti İbrahim babası ne kadar hiddetlenirse hiddetlensin sakinliğini kaybetmeden davetini devam ettirdi. M Meryem suresinin 46. ayetinde de o var. Sekizincisi Hazreti İbrahim davetinin amacının sadece ve sadece babasının ahiret mutluluğu olduğunu ona çok açık bir şekilde anlatmıştı. Derdi ahiret başka bir derdi yok bunu da anlattı 47. ayette de o var. Dokuzuncusu Hazreti İbrahim yapılması gereken her şeyi yaptıktan sonra bir netice alamayınca en doğru tavrın mesafe konulması gerektiğini göstermişti. Baktın ki olmuyu yapılacak iş belli. Hazreti İbrahim'den de bunu öğreniyoruz. Meryem suresi 48. ayette de o var. Aslında unutmayın mesafe şifadır. Bunu hep aklınızda tutun. Hicret de şifadır. Hicret zaten en büyük mesafedir. Hicret sadece şehirden şehire ya da ülkeden ülkeye gitmek değil. Bir yerde tıkanırsanız orayı terk edip bir başka yere gitmek de hicrettir. Özellikle akrabalardan bu noktada... Sen yapılabilecek her şeyi yaptıktan sonra karşılık gelmezse olması gereken en güzel şey mesafe yani hicrettir. Sonuncusuna ne olur dikkat edin Hazreti İbrahim Allah için küçük şeyleri terk edene nasıl büyük şeyler ikram edildiğinin en güzel örneğini bizlere sunmuştur. Meryem suresi 49'da o neydi baba olmadı. Allah babasına iman nasip etmedi hidayete ermedi babası ama iki tane oğlan verdi onlara ki ona ki ikisi de peygamber. Biri İshak İsrail oğulların atası birisi İsmail İsmail oğulların atası. İshak'ın soyu zaten peygamberlerden devam etti geldi İshak'ın oğlu Yakup, Yakup'un oğlu Yusuf nereye kadar uzandı geldi. İsmail aleyhisselam da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi oldu. Nasıl büyük bir şeref nasıl büyük bir teselli verdi. Baba olmadı ama zürriyetinden inanılmaz derecede şereflerine şeref katmış oldu. İnşallah benim güzel kardeşlerim bu söylediklerimi biraz iyice anlarsınız üzerinde durursunuz özellikle davetçi kimliği. Ve davette yakınlar meselesini bu söylediklerim üzerinden biraz tefekkür edersiniz. Bakın Kur'an'dan konuşuyoruz. Hazreti İbrahim'i konuşuyoruz ama kendi dertlerimizi konuşuyoruz. Çok ciddi bir biçimde ihtiyaç duyduğumuz meseleleri konuşuyoruz. Bu noktada hiçbir zaman bu bilgiyi aklımızdan çıkarmadan bu ayetleri anlayalım. Son bir şey söyleyeyim size. Okuduğumuz pasaj hangi pasaj? Meryem suresi 41. ayetten 50. ayete kadar. Ne zaman nazil oldu Meryem suresi? Nübüvvetin 5. yılında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetler neler diyor anlayabiliyor musunuz? Resulullah anlıyordu. Sahabe de anlıyordu. Bu Meryem suresini aldı gitti zaten Cafer bin Ebi Talif ve yanındaki arkadaşlar Necashin'in diyarına Habeşistan'a. Kalanlar da bunun üzerinden kendi aileleriyle mücadeleyi devam ettirdiler. O gün Azer'in pozisyonunda olan bir sürü insan vardı Mekke'de ve bir sürü insan İbrahim'in rolüne büründü. İbrahim'in rolünün gereğini yerine getirerek Azer'leri kazanmaya çalıştılar. Bugün de Azer'ler var. Keşke diyebilsem böyle gönül rahatlığıyla evet İbrahim'ler de var. Evet var var da istenilen düzeyde değil. Azer'lerin çok... İbrahimlerin az olduğu bir zaman bu kardeşinizin feryadı da şu ki İbrahimleri çoğaltalım. İbrahimi çizgileri çoğaltalım ki Azerlere mahkum ve mecbur olmasın bu dünya. Bu dünya Allah'ın arzıdır. Allah'ın dünyasında Allah'ın ahkamı hakim olmalıdır. Allah'ın ahkamının hakim olabilmesi ancak İbrahim'i yolu takip edenlerin sayısının çoğalmasıyla mümkün olacaktır. Allah hepimizi o yolu takip edenlerden eylesin içimizde o çizgiyi takip edenlerin de sayılarını çoğalsın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.